Modern sabahlar, Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. stüdyoya geldi, hoş geldiniz efendim Hoş Oy. Oy. Yani e, çok özür diliyorum. Burada hiç hatam yok. Benim hiç hatam yok. Hiç hatam yok. Ben bilemezdim böyle bir şey olacağını. Kim bilebilirdik? Ya. Kim bilebilirdik? Her şey yolunda, her şey normal, her şey ayarlandı. Herkes sabah sporunu yaptıysa nedir? Hepimizin e, geleneksel kış sporu olan araba camı buzu temizleme e, etkinlikleri tüm şehirde... Şölenlerle devam ediyor. Çok paslanmışım ben ya bu sabah. Evet ben de e, şimdi şey de değiştiği için çok özür dilerim. <gülüyor> bu da değiştiği için bir önceki arabadaki bütün CD kapakları. Aa, <gülüyor> arabayla beraber gidince. Hiç CD kapağı da yok. Hiç CD kapağı da yok. Valla elce izlerimle kazımak zorunda kaldım. Benim de Oktay'ın geçen sene aldığı kış paketleri var ya bize He. biliyorsun Oktay. <gülüyor> Ramazan paketi yapar, bir de tuş paketi, paketi paket yapar. yapar Onun dibinde buz çözücünün son damlalarıyla önceme biraz müdahalede bulundum o kadar. Küçük bir göz deliği açsan yeter. Nasıl? E, zaten yolda her tarafa bakmıyorsun ki önüne bakıyorsun. Önüne bakıyorsun, oraya gözünü daya, oradan o şekilde devam et. Ee, ne kadar güzel çünkü hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece daha düşecek. Daha da mı düşecek? <gülüyor> e zaten şu anda eksi 4, 5 diyorlar. 5, eksi 5 evet şu anda. Orman ve İşleri Bakanı açıkladı da esas onun işimi onu bilemedim. Orman Bakanlığın işi havaları sıcak tutmak değil mi? Evet çok güzel söyledin Ege. Yani en baştaki işi. İstifa etsin mi diyorsun? Vallahi bir ısıtsın ondan sonra ne yapacaksa yapsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakanlığın tüm kaynaklarını seferber edip yani şöyle tamam evet kış ayındayız. 7-8 derecelik bir sıcaklık. Yani çok da bir şey ben değil. Ben de demiyorum iki basamak Bir kırılsa karşısına. yeter ya <gülüyor> bir kırılsa yeter. Sabahleyin buz temizlemek zor oluyor. Üstelik de çıplak ellerle çıplak elleri bir kez daha dikkatiniz çıplak eller bir de çıplak vücutla ne o anlamadım onu. araba yıkarken çıplak vücutla. A araba onu tamam hadi sitede kabul ettirdin. Ben böyle yıkıyorum arkadaşlar. Ama nereden geldi? Gus temizlerken çıplaklık neden? Nereden geldi aklıma? Eskiden bu güderiler vardı biliyorsun çamaşır alırken. Evet, o güderi gibi benim de biliyorsun bedenim güderi gibidir. Ondan lekesiz bir su lekesi bile olamazsınlar bunun üstünde. Güder güder yaylalar diyorsun. Oktay Demirci de stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hayır olsun Oktay Bey. Hoş bulduk. Günaydın. <gülüyor> Keyifler olsun. Keyif. Keyifler ola. Her şey keyifli. Her şey güzel. Her şey bizim için. Üşüdün mü şey... Baby? Ee, Valla üşüdüm ama dışarıdaki güneş... Tatlı bir güneş var. Aha. Etkisiz ama sevimli. Evet. evet. İnsanın moral ne? güneşi. Ulan benim içimi bile ısıtmıyor. Hani içimi Ulan, ısıt... Yani Ulas e, demek istedim herhalde. Last dedim. Last. Kavas demek istedim. Last yani dedim, yürüyen evet. adam. En sonunda dedim. Last. Yürüyen ve hizmet eden kişi anlamında. <gülüyor> Güneşe de bugün en çok <gülüyor> o yakışır bence. Neye hizmet etti? Taşılır. Deli. Evet harbiden. İnsanın içini ısıtanı onu bile ısıtmıyor. İnsanda bir ve kaynağı o da 5 saniyelik. Ee, Orman ve Soişleri Bakanımız açıklıyordu Oktay. Ben de tam o esnada geldiğim için. Çok... Bütün yurtta ortalama ederim. biraz e, soyacak, ee, Özellikle aralığın 3. haftası e, bütün yurtta uzun uzun yılların uzun yıl deyince ne kadar 10 yıl falan yok yok bayağı Bayağı... Bin yıl sürecek bir soğuk mu başlıyor Valla yok canım. Bin yılın en soğuk Aralık ayı. Ben de biraz iddialı gireyim dedim ya. Şimdi burada 30-40 sene deseydin. 35 desen... bin yıl deseydin keşke. Hay Allah bilemedim bunu. Onu akıl etsen güzel olurdu. Aralık ayının son haftası batıda soğuklar ortalama değerde doğuda ortalamanın altında olacak. Meteoroloji tahminler Biz daire başlıyor. İç Anadolu bölgesi olarak tam ortada mıyız? Hep arada kalıyoruz. Ne en önde ne en arkada altada. Olması ortalamanın altında ama biraz altında mı? Hazır sohbetlere fırsat veren bir hava. Ya dün dükkandaydım. Hı hı. E, biliyorsunuz. E, dükkanımıza misafir olarak gelenlerin ilk sohbeti buydu. Çünkü 200 metre hatta bir tanesi bu bir misafirimiz arkadaşımız aynı zamanda bu mesafeyi de vererek konuştu. Net konuştu. Ne 200, 200 metre evet, yürüdük. 200 metre yürüdük. Ve <gülüyor> 201 metre yürünmez bu havada gibi böyle küfürlü konuşuldu mu Oktay? Yani, yani mesela böyle donduk vallahi biz. Genelde derece verilir ya hava ha. sıcaklığı konuşurken. Adam metreyle çok güzel kendini ifade etti. 200 metre. Ve sabit sohbetler. Ve şu anda 150 metreye kadar indi onu da söyleyelim. tane herkes dikkatli olsun. Yürüme mesafesi 150 metre görüşürüz. 151. metreden sonra donma emareleri başlıyor. Parmaklar uyuşuyor. Ne diyoruz biz ona? Donma emareleri. Donanzi mi? Donan donanza zam. pardon. Donanza. Neyin donduğu, nasıl donduğu da Dışarı, Dışarıda tartışıyor. donduğunda donanza, ev içinde üşüdüğünde donanzi. Evet. Öyle o bir mi? ev içinde var, olunca canım. mı donanzi? Tabii tabii. Aha. Çekim... E, ev mi? ısınmıyor. aya donanzi. Peki. Sokaktasın. Ayaz hmm, var, var tipi var donanza. donanza. Peki mesela bir kapalı mekandasın. Ev içindesin. Ama iki dakika sonra dışarı çıkacaksın. O zaman... Nerede kullanıyorsun? Hangi, anı? Hangi anı söylüyorsun? Biraz sonra mesela hep birlikte donacağız diyor ama çok uzun cümle olduğu için... Tek dışarı temizliyim. çıkacağınız dışarı... için donanza. donanza. Donanza. Donanza mı? Tabii Hı -hı. çekimleri çok önemlidir. Türkçe'mizin He. çok elastik yapısı var. O yüzden lütfen... E, dışarıdasın mesela dondun, Hı -hı. içeri girdin, içerideki adama dışarıda dondurucu bir soğuk var diyeceksin ama bu kadar uzun cümle. <gülüyor> o zaman şöyle diyeceksin, dışarıda Peki. donanza eve geldik donanzi. Yani evde de ısınamadık anlamına. Evet, çünkü daha yeni geldiği için. Yani duk ve cağız yerine doğru kelime, <gülüyor> Doğru ekleri kullan diyorsun yani. <gülüyor> Aynen öyle abi. Yoksa başka bir, ben şöyle bir kaba hesap yaptım bir karın yok. Ee, kar geliyor, soğuk geliyor. İşte Neyse, ikinci sohbet bizim... bu. <gülüyor> kar yağsa bugün hava yumuşar. Yağıyor mu kar bugün? Ya ben o kar yağsa hava yumuşar diyen insanlara böyle hiçbir bir ara bir dağa gitmelerini istiyorum. Yani Öyle böyle... yumuşaklıkta yani e ya. Eksi 10 derecede yağan kar hiç o kadar yumuşatmıyor havayı. O konuda bir bilgileri olsun istiyorum. Eksi 10 derecelerde kar yağar mı? Yani ya dağa giden, adam, gülüyorum? dağa giden adam bir takım şeyleri göze alıyor. Biz şehirde yaşadık. İnsan gibi yaşayalım diye şehirde, şehirde niye donuyoruz? E, da şehir şehirler daha oldu Ege. <gülüyor> evet. Evet sevgili <gülüyor> dostlar. Meteoroloji. Meteoroloji dedik. Onu da kendimize benzettik. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Hadi size güzel bir haber vereyim de biraz neşeniz yerinize gelsin. Hadi be. Ver bakalım buzlar ver, eridi ver. mi Tom Jones'la? Dışarıdaki buzlar mı eridi? 3 dereceye kadar düştü sıfırın Oho. altında. Ya yani yükseldi daha doğrusu. Öyle demeyelim. Nakıs 3 derece yükseldi. Nakıs 3. maks ediyor hava soğuklu. Buyurun efendim. Evet buyurun efendim. <gülüyor> 2014'ün en iyi mücadele. Dur ya ben çok güzel haberlerim hazırdı. Her şeyim hazırdı. Ta ki ne zamana kadar... Bir saniye. Şu ana kadar. Evet bakalım. Oktay sağ Haberlerin hazır. Peki ya, mikrofonu? Hayır. Ha kısa mesaj bugün 21 yaşında onu verecektim ya. Kısa mesaj. İlk Çok özür kez... dilerim nasıl 21 ya? 21 yıl önce ilk kez bugün evet. birisi uyudun mu diye kısa mesaj gönderdi gecenin. Çünkü yani o saate kadar tabii mesaj denemeleri yapılıyor yapıldı, falan yapıldı, saatlerce. kadar. Ama hiç ulaşmıyor. En son gece 2'de uyudun mu diye bir mesaj geliyor. Uyudun on, mesaj atıyor musunuz? İnşallah canım ya diye de cevap ee, sabah saatlerinde geldi. Kısa mesaj atıyor musunuz? Şu WhatsApp Yoksa dünyasına WhatsApp... gelene kadar hiç mesaj yoktu hayatta. Evet, Viber yani. dünyasına geçildi değil mi? WhatsApp Viber. Viber'ı kullanan var mı? Onu var Onu da bilmiyorum. Var. Oktay. Yani. Ya, biz kullanmıyoruz ama kendi aramızda WhatsApp. Ha, var. Telefonda ama... de var. A'dan Z'ye her şey var. Tangosu Viber WhatsApp'ı Abi kullanmıyoruz Ne bu? Kısa mesajın 21. yılı <gülüyor> kapsamında Etkinliklerden tabii. mi geliyor arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇lk kez e, ilk SMS e, Tam 21 yıl önce bugün e, Marka verebiliyor muyuz bilmiyorum da Bu telefonun Orbital 901 Herhalde böyle bir telefon Kalmadığından rahatlıkla, ver. rahatlıkla verebiliriz orbital, İyi Orbital var 1992'de Orbital e, satıcısı takledin <gülüyor> hiç kıymeti bilinmeyen taklitler köşesinde zamanla bilinecek. <gülüyor> Zaman. Orbitay satıcısı taklidiyle Ege Kayaşal. Merhaba. Taklidin öldükten sonra değerini bileceğiz maalesef. E atılmış. Neymiş mesela? Atıldı. Gülen surat mı? Gülen surat değil ya. Mutlu Noeller. Ya, ne, no. Kime atmış ama? Kime atmış canım işte saat, kaç gün uğraşıp Mutlu Noeller diye anca atabilmiş yani. Ee, kime atmış o da belli değil. Ya Ülüsün o neden telefon, biliyor ilk musun? İlk telefon hadisesi önemlidir ya. Kur'an ben. Alo. Ee, Muhtemelsamım. <gülüyor> kime telefon etmişti hanımına mı? Hanıma etmişti. Hanıma etmişti de hanımının. Uyuyun mu diye aramıştı. Aynı hadise burada da ne yani bir tevatür var ama kime atıldı? Kim kime attı? Ne? Ya yaptı? şimdi ne? o yeni çıkan teknolojilerde bir temkinli ne oluyor ya bilim insanları? Öyle diyorlar bilim adamlar. bir yani, olalım arkadaşlar? O yüzden garantili mesaj veriyorlar. Arkadaşlar uyuyun dese? Arkadaşlar temkin olalım? Uyudun mu dese bunun için mi yaptın sen bunu günlerdir haftalardır çalışıyorsunlar. O yüzden mutlu noeller daha gideri, ortaya, gideri var yani mesaj. Ortaya karışık diyorsun yani. İstesen de gidiyor istemesen de gidiyor. <gülüyor> Keyfe gider mesajlar. <gülüyor> Keyfe gider hah. Valla hayırlı olsun sayesinde bugün Twitter Bugün Facebook herkes varsa, sevdiği bir kişiye bir mesaj atsın. Evet mesaj dünyasında bir kez daha yani bu ne geleneksel mutlu noeller. Ayrıca herkes bence serbest bırakalım. Çünkü saçma olabilir Mutlu Nualer mesajı. Ama bugünün anısını olduğu da anlaşılabilir. O evet. zaman Mutlu Neğerler, Hashtag ile Hashtagımız Mutlu Nualer. Hashtag Mutlu Nualer. Mutlu, Mutlu, Mutlu Nualer'le gelen fitne bugünkü hashtagımız. Evet. Doğru güzel. Güzel Oktay çok Yalnız, güzel. Yalnız tamam. lütfen sevgili hiç kullanmamızı rica ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bir günde 3 film izledi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifte. Bir, bir rekor olmalı bu. Bir gün bir çılgınlık edip 3 film birden izlesek diye güzel bir şarkı vardı. Önceki gün <gülüyor> bir gün bir çılgınlık edip 3 film bir tane izleseydim. 2. pas. Yedin. önceki gün alışveriş merkezinde görülen eee Beren Saat ve Kenan Doğulu. Görülen değil, görüken. Kendi isteyerek gör, gözükledikleri şey görüken. Evet, evet. evet, doğru. Görüken. E, bu hafta seyrederse çift... filmleri de biliyoruz yani ne seyrettiklerini. Girmişler sinemaya, çıkmamışlar. Hangi filmler olabilir? 3 film var. Vallahi şeye gitmişlerdir Vallahi ben hiç haberim yok ee, Açlık oyunlarına gitmişlerdir Doğru Hunger film. Games. Ondan sonra e, Brad Pitt'in filmi var Ona gitmişlerdir Danıştay <gülüyor> Ne hakikaten ya Danışman mı ne öyle bir film Danışman. var Danışman yani. O yok Counselor'ı diyorsun değil mi O yok Counselor O yok mu Ona sorry. gitmemişler bir tane yerli, iki tane yabancı. Besat gittiler o zaman. Besat Ç mi kaldı ya? Bahç oynuyor hala ya. Oynuyor da yani. Lezzetli oynuyor ya, ya lezzet Küçük salonlarda. Küçük salonlara gittiler. Belen Saat'in kendi filmi var ona mı gittiler? Yok o da değil. Şeyin ya işte bu... Belen Saat de gittiler. Çağılırma'nın filmi değil mi? Heh. Doğru İkiniz de haklısınız. Tamam mıyız? Ve... Tamam mıyız? Bir üçüncü film bulacağız. Bir üçüncü film. La... Onu bilemez. Bilemez. Bilemez. Last o? Vegas diye bir film. Ne var? Ha dedelerin Las Vegas macerası. Ha yine mi Hollywood dedeleri? Şey çekti? İşte Las Yok, Vegas çekti. Yok, The Staloon değil de şey var. İşte ne derler? Ne? Yaşlılar var. Işte. <gülüyor> Robert de Niro falan filan en meşhurları o. Yaşlılar. Güler misin ağlar mısın? Neydi bizim? Şey oyuncularımızın oynadığı film. Mavi Melek, ah. Mahsun Kırmızı Gülüm filmini ah, biliyorsun düşünüyorsun? o şey ağ ağlar mı? Zeki ağlar, Yemeten Aklımlar, ağ Yıldız Kentler. Neydi o filmin adı? Güle Güle. <gülüyor> güle Güle <gülüyor> Çok iyi filmdi o. Çok iyi. Oh çok iyi filmdi. Şöyle söyleyeyim oktay. Çok çok iyiydi. E sonuç? Ondan sonra üç filme gidince millete şaşırmış. Gözleri şey mi olmuş yani? Bir üç göz olarak mı? Ne bu jeton alır alır gibi bir salondan çıkıp bilet mi alıyormuş? Yani yok ya bir kere almışlar. 3 seansı mı? Hı 6 tane... Cenan bey delirdiniz falan. mi siz? Yoo seyredeceğiz. Bir de Gülüşmeler. şimdi... Bir de şimdi... Sinemaya girerken magazin bekliyor ya. Hı -hı. Dışarıda ya da aşağıda. Bekle bekle. 14-10 seansına girmişlerdi abi falan diye. Böyle bekle arka bekle bekle. Arka çıktı. Yok yok çıkmadılar. Çünkü sinemaların biliyorsunuz... Ne yaptılar bütün gün kapı. mısır mı yediler? Vallahi içleri kıyılmıştır. Mısır nachos, mısır nachos. Derken valla... Geceyi gece yaparlar ha. Geçmez o gece. Zaten beren yemiyor ki çocuklar, şey, hiçbir şey yememiş. Bir de şey, o kişi. şeyde satılanlara ne demiş? Berenceri, de? pahalı dondurmalardan almışlar. <gülüyor> o oh. <gülüyor> Alabiliriz ki biz demiş. <gülüyor> Durumumuz var, alıyoruz. Öbürü neydi? Sizin gibi değiliz demiş. Çıkmış anında oğlum, bütün böyle sehpaların üstüne bağırmış. Sizin gibi değiliz oğlum, biz demiş. Sizin gelsek alırız, her, her arada alırız. 6 tane ara var bugün demiş bize. Furgo, frugo ha aklını getiremedim aklıma geldi Frugo çirkin bir şey değil miydi ya ben sonradan yediğimde çok o kadar da güzel bir şey olmadığını Frigo mu? Frigo ya Frigo Frigo o kadar da aslında çok hani Ben hiç yani... yemedim hayatımda Çok hiç da şey değilmiş de yani Hiç hissetmedim Onun markası o değil mi? Galiba bildiğim kadarıyla Hı -hı. o Üstü kapalı uyarı Bunun, uyarı. Bu... Bunun markası mı o markası yoksa Markası mı yok ya o genel şey gibi işte mendil gibi bir şey işte Mendil gibi evet doğru Yani o Markası yani <gülüyor> Gibi <gülüyor> yani Verdiğin örnekler Evet. Ambalaj yiyeceğimiz günler uzak değil ha? Ambalajını sonra... Çok affedersiniz Yenilebilir don olduğuna inanıyorsunuz da Yenilebilir ambalaja mı inanmıyorsunuz bundan Mesela size ambalaj söyleyeyim Söyle. elma kabuğu En güzel ambalaj Üstelik de bütün vitamini ambalajında diye güzel bir sloganla çıksınlar Muzun kabuğunu da yedik mi tamamdır Muzun kabuğundan bir sürü şey yapılıyor da Henüz onun yeme aşamasına maalesef gelemedi. Bunu siz şey diye düşünün ya. Bir şeyi sardığınız ambalaj değil. Mesela düşünün. cips aldık. Sonradan yapın ambalaj. Bazen tostu sarıyorsun mesela. Ha? Peçetesi evet. bir yere yapışıyor. Onu yiyor yiyorsun. Musun? Ne yiyorsun? kadar çirkin. Küçücük bir parça peçeteden bence bir şey olmaz. Ben gazete yiyorum ya. Vallahi yiyorum yani. Ben... Gazeteye sarıyorum. Onu yiyorsun ya. Yani. Ben bazen bir şey sarmadan yiyorum ya. Gazeteyi. Gazeteyi ya da Kenarını kopar peçeteyi. at ağzına bir lokma. Beçeteyi Bak yeteri kadar şey yaparsan ne kadar güzel bir yiyecek olarak. İşte. Miren de rahat eder. Evet. Mesela cips oluyor bazen bitiyor. Tam en lezzetli yerinde. Halbuki hani yemeğin suyu gibi, salatanın suyu gibi. Efendim... Şeyin ambalajı da hoş olmalı yani bilmiyorum. Yenir gibi geliyor. Vallahi yeniyormuş Amerika ve Japonya'da e, yavaş yavaş uygulanmaya başlanmış bu Ama bu, bu şey değil yöntem. değil mi Oktar. Böyle hani bardak Nasıl? yiyen adamlar da var yani. Aa ne kadar. Hayır, hayır. Adamı herkes görsen iştahla bardak yiyor diyorsun ki aman ne güzel. Hayır hayır herkes yiyebilecek. Hayır, Öyle, diyor, diyor, herkesin abi. kesesine göre bir ambalaj olacak o zaman. Bu bir yetenek değil. İnsan sağlığına zarar olmayan doğal malzemelerden oluşan. Heh o şartlı o kabul bak ona itirazım yok. Biyo etenol. Etanol. Etil bir etanol. Bir ha. etanol hayatımızı kararttı. Bittim ben. Ondan sonra böyle güzel, Mısır bakımından zengin. Ondan sonra böyle bir şey. Eee zeyin proteinini daha önce de konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Hep bunlardan oluşan böyle güzel bir şey. Mesela sarıyorsun hamburgeri, sarıyorsun mesela bu kağıda. Hmm. Ya mesela onu bir, bir, tane, bir şeye daha bir şey daha sarmak da gerekir. Mı? Evet akar damla. Yani bu akar damların ötesinde pislenmesin diye sarmıyor muyuz bir şeyi? Pis, e, ambalaj mı? da pisleniyor o zaman. Hayır hem ona hem ona amacına ulaşıyor o yönden. Ambalaj pislenmiş yiyorsun. olur o zaman. Ambalajı da bir kağıda saracaksın. Nasıl ya şimdi sardığın ambalajı sen? Okta şöyle senin yani? ambalajı yemiyor yani, musun? Yani, bir yere koyuyorsun bir şey yapıyorsun. Dışarıda herkes elliyor mesela cips alıyorsun. Tamam. Herkes ellemiş. Cipsler her taraf ellemiş. Herkes ellemiş. Onu yer misin? Ama önce bir yıkarsan yersin. Yıkamaya da elverişli olabilir. O daha açık bilemiyorum. Mesela o yenebilir donları yıkamaya çalışmışlar. Hiç öyle randıman evet, alamamışlar. Yapış yapış bir şey olmuş. Yamış yamış. Yani şimdi o donu yemeğince Çünkü bir adam daha şey... insan yıkayıp bir daha kullanmak ister. Yenilebilir donu adam bir kere giyince böyle yenmez bu deyip <gülüyor> önce bir yıkayıp ondan sonra yemeye çalışmış. Vallahi bütün şeyi kaçmış tadı kaçmış hepsi. Vitamininden de kaçmış. Modern sabahlar. modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar devam ediyor radyoların başındakileri bir kez daha Günaydın diyelim. Neşemizi bulmaya devam edelim. Buyursunlar. Ay bir neşveli haber veriyorum. Bundan sonra Avrupa düşünsün. Vizesiz Son vizesiz verin, Avrupa. Vizesiz Avrupa. Ama daha var tabii. Şimdi hemen cicik olacak diye bir kaydı yok. Şimdi muhtacirliği yapma Fahir. Yapacağım Oktay çok sevkli. <gülüyor> muhtacirliği yapma. 3,5 sene, sene sonra belli olacak gibi Şimdi, bir durum var değil mi? 3,5 diyen o dillerini yiyirim. Evet 3,5 sene gibi bir süre var. 16 Aralık'ta Ankara'da imzalanacak. Soğuk bir kış gününde Ankara'da imzalanacak. Ne alacaklar? Tamam ağlamayın 3,5 sene sonra diye vaziyetleme şey mi? Bizim Ali'ne köpek tamam sen 9 yaşında gelince köpek alacağız. Onun gibi bir şey mi? Onun gibi şöyle bir şey iş adamları, sanatçılar, sporcular, sanatçılar deyince bizde radyo sanatçılar... Ali kaç yaşında şu anda? 7 2 sene 2 sene var 2 sene zaman Zaman zaten. Ben bunu ettiğimde 4 sene kazanmıştım ama Ne zaman etmiştim? 5 yaşındayken Tamam matematikine güvenebiliriz de genin uzun. İyi canım sonuçta Anadolu Lisesi mezunu adam yani. Doğru. Ee, i̇ş adamları sanatçılar ki radyo sanatçıları da dahil parantez içinde sporcular ve gazetecilere çok giriş çıkışlı 2 ila 5 yıllık vizeler verilecek. Tamamen karşılıksız. Nasıl olacak sanatçılığımız nasıl şey yapacağız gidip orada böyle bir sanatçı duruşumuzu Bakayım bir durun bakın. Hayır canım öyle değil gideceğiz biz radyodan radyo sanatçısı diye kimliğimizi basacağız buradan oradan götüreceğiz sanatçı ne ardı kimliğinizi görebilirsiniz. Peynir mi? sanatçısı diye de bir tane adam kimlik basıp gelmesin oraya. Abi o da onun terbiyesizliği olur şimdi. Radyo sanatçısı <gülüyor> diye bir şey var. Peynir sanatçısı diye bir sanatçı var mı? Var yani hani eğer peyniri malzeme olarak kullanıyorsa <gülüyor> yani böyle hani, ne bileyim tabii, pe tabii, peynirden peynir heykel. Şey Tam o senin dediğin tarafından. adam işte her türlü açıklaması var. Peyniri bir malzeme olarak kullanıyorum ve kübik çalışıyorum bakın. <gülüyor> keseyim <gülüyor> mi? Yarısını çok mu gerdim? <gülüyor> Yarısını keseyim istersen. Ya ama sanatçılığı da bu, bu kadar... Bu eserimin adı Ezine. Ezilen <gülüyor> halklar için yaptım. Yarısını da vereyim. Çok geliyorsa yarısını vereyim. <gülüyor> Köçeden ver <beri>, Tam <gülüyor> şeyden ver. Ee, peki tamam madem öyle. Ee, vize başvuruları bugüne kadar 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün, 1 bir ay, bir buçuk ay. Hatta yıllarca cevap verilmeyen vize <gülüyor> başvuruları oldu. Doğru mu Oktay? <gülüyor> Doğru. Vaktimizi konuda... daha da uzatırdım. Bağdur olduk mu olduk? Ben uzamasın diye anlamadım bu soruya doğru, doğru dedi. Doğru. 15, doğru abi ya. En geç 15 gün içinde o cevap verilecek. Seni son derece haklı buluyorum. Reddetti. Dedin ki ben sana vize vermiyorum. O zaman neden vermediğini bir. Oraya mesela keyfe keder vermedim. Öyle bir şey yok. Artık eskide kaldı. Tipinden vermedim. Evraklarını inandırıcı bulmadım. Bunların hepsi 3,5 sene sonra mı olacak? Hayır şu imza an. İmza sirkinde. 16 yamuk yamuk. itibaren olacak. Ha dedin ki sen ee, reddediyorum. O zaman benim de senin mahkemelerde sürüm sürüm süründürme hakkım baki kalmak suretiyle seni mahkemeye verebilir. Birkaçları kalktı şu anda <gülüyor> elçilik çalışanlarının. <gülüyor> Şöyle. Hayır bundan sonra ona yani. Hafif hafif dudakları büküldü biz, ve biz, birkaçları kalktı. Yani bir imza atacağız 3,5 yıl sonra kral mıyız? bize evet, ücretleri düştü. 60 eurodan 35 euroya. Evet. Yani ne kadar güzel. Artık artık, daha güzel alacağız. İki vize alacağız. Yapma, umut tacirliği yapma. Artık bir vize yerine iki vize alacağız. Üç vize alacağız. Daha çok Avrupa'ya gideceğiz. Daha çok geleceğiz. Avrupa'yı komşu kapısı yapacağız. Artık yani el kapısı olmaktan çıkıp komşu kapısı olacak. Ee, ve hani hani british together british together dedikleri işte british together işte british together what is british together that's this is british together. together yes that's the diyebiliriz that's the together cevap kolay olunca hemen 3-5 <gülüyor> kişi cevap verdi ondan üç sonra kişi programda. E, yani vizebiz bol daha ehven fiyata daha uygun fiyatlarla hizmetinizde olacağız güzel Amerika'da ama de... tabii ki 3.5 3,5 buçuk üç yılda buçuk yıl sonra üç buçuk yılda para biriktir. Şöyle ben bir üç buçuk yapıyorum. <gülüyor> üç unutmayalım. Para ya zaten biriktir. üç buçuk yıl para biriktirsin, yani hem vizen cebinde olur, rahat rahat giderse hem de cebinde parayla ile gidersin. E, Reklamlar seni oynatacağım. Vizem cebimde derken şu cebine elini cebine vuruşun var ya. Gerçi Türkiye kaybol, reklamları mı olacak? Ne, kime Türkiye reklamları seni da. oynatacağım. İşte vize reklamı Avrupa, bir Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nin reklamını Hatta seni oynatacağım ben. Avrupa Birliği reklamında mı? Yani bir şekilde. Ben o. oynarım yani. Ben sıcak bakıyorum şey olarak. Ha, sen onu söyle bana. Sıcak mısın, soğuk musun? Sıcak mıyım, soğuk mıyım? <gülüyor> sıcak. Galiba biraz sıcak. Evet. Amerika'da biliyorsunuz bir tren kazası oldu. A ha, dört haberimiz yok. Dört Geçmiş dört o New York'ta ya. New York'ta. Van New. Vallahi ciddi de bir trafik, şey, tren kazası oldu. E Metro North yolcu treni raydan çıktı. 4 kişi hayatını kaybetti. 63 kişi de yaralandı. Onunla ilgili e, bir takım bilgiler geliyor. E, Makinist William Rockefeller. Kazadan sonra... Akrabalığı var, var mı? Bunun, bir tane Rockefeller'lardan mısın sen? <Gülüyor> zaten, zaten, zaten bizdeki New şey gibi değil ki bu Rockefeller yılmaz ailesi. Gibi. Hani. Bizdeki Yılmaz gibi. Öyle mi? Tabii. Öyle midir? <gülüyor> Manhattan'ın yarısı Rockefeller'dır ya. Alakası o yok. zaman dede helal olsun ne diyeyim? 50 kilometreli hızla geçmesi gereken virajı 130 kilometre ile geçti teslim. Basmış mı yani? Basmış. Ondan sonra devirmiş şeyleri. Ge gemiyi deviren kaptan vardı ya. Onun bir değişiği bu. Yar kaptan diye de geçer. Öyle geçer. 46 dakikalık. Makinisten ee, ne yapmış kazadan sonra? Kaçmış. Yürüyerek. Uzaklaşmış. Tiran'a gidemeyeceği için. Çünkü ota ota şey yok ya yakınlarda. İnmiş. Ondan sonra "Bak bu şöyle ner nasıl gidip bundan sonra" demiş yayan. Bu makinistlerin etik kuralları var mı? Şey gibi kaptanlar gibi gemiyle beraber batacağım. Ondan sonra orkestra çalacak şey raydan çıkarken İyi gibi. Gecik. Yoksa böyle yürüyüp gidiyor musun? Yürüyüp gidiyorsun yürüyüp herhalde. Ya. Bu, bu, olmaz ama Tren dünyasına da böyle bir şeyler oluyor. Gerçi bütün makinistlere de şey yapmamak lazım. Ne değerli makinistlerimiz var? YHT'lerde. Eğer o şeyler zimmetli değilse. Çünkü araçları zim, zimmetli şeyler yok. Vaylar mı? Vagonlar mı? Vagonlar eğer zimmetliyse kalacak. Demek ki New York'ta zimmetlemiyorlar. Adam basıyor gidiyor. Ya Türkiye'de Marmaray'da acil çıkış kollarını bile adamlara zimmetlediler yani. Yani zimmet en önemli şey. Yani bu bir tek bir tek zimmetlenmeyen Önce şey var. zimmet orada hizmet. Fayer, imdat şeyi. Bak adamın tutuladı. butonu, imdat kolu. Onu da zaten çekti herkes çekti. Ondan sonra aksadı Marmaray. Ya bu yani, zimmetlemeyince de öyle oluyor. Zimmetsiz işte. hizmet olmaz. Ulaştırmanın en anasız önemli... kuşa benzer. Kanansız kuşa benzer ulaştırmanın en önemli ayağı zimmettir. Yani bunu Herkes bilir. Ulaştırmaya. Çok güzel Fahir yani, ya. Ilk, i̇lk tekerlek bulunduğunda... Bunu karar defterimize yazmak onu. Istiyor. Zaten ilk tekerleğin bulunması zimmetle başlar. Bunu da karar defterimize yazmak yaz, istiyorum. Yaz anası. Yaz. Bunu da yazmak <gülüyor> istiyorum. Yarım kalan cümlemi <gülüyor> Öyle de bitecek sayfa. <gülüyor> ne diyorsun? Yaz. <Buyurun. gülüyor> şempanzeye yasal kişi statüsü talebi. Af ah, buyur. 3,5 senede Avrupa vizesi vereceğiz şempanzeye. Amerika'da hayvan hakları, eylemcileri ee, bir mahkemede açtıkları davada... Tom adlı bir şempanze'ye bedensel özgürlük hakkını da içerecek şekilde yasal kişi statüsü verilmesini talep ediyor. Birey yani. Yani yüzde 0.1'den kaybediyor ya. DNA ası yüzde 99.9. Yani işte orada azınlığa giriyor Ege. Bu hafta 3 şempanze adına daha dava açılacak. Oradan bütün özlük haklarını kaybetmek yakışıyor mu yani? Abi maymunlar cehennemine kaçışın ilk başlangıcı da bu şekilde oldu. Ben sana söyleyeyim. Bunlar yani hep... bir tane kötü maymunu şey yapma ama. Bütün yani maymunlara şey yapma. Birey olacaklar. Bunlar ondan sonra hak, hukuk falan başlayacaklar. Orada hiç yoktu ya hakkını verelim bir şey i̇şte yapalım falan filan ve gelinmiş. Şey ama. Orada tam tersine tam da o yüzden zaten... Ee, bir takım alalım diye deliren, şey deliren Hak arayışına gelen maymunlar vardı o filmde ben İşte orada işte maymunlar çeneminin Başlangıcı böyle başlayacak ya Şimdi buna birey hakkı verecek falan. Hayır elini öyle parmağını <gülüyor> beni gösterme ya Sanki bir şey oluyor gibi Evet ikna alıyorum hemen öyle. Yarın gibi. öbür gün buna oy kullanmak falan da isterler. Tamam evet. Istesinler. Ondan sonra versinler vermeyince... kendi aralarında adaylarını. <gülüyor> versinler bakalım. Versinler Ondan abi. güzel yani. Çare çıta mesela. Yani kendi aralarında bir şey. Çare çıta bak Charlie Charlie. Sen de niye çıta? Çare Charlie daha güzel oldu. Charlie, Charlie ne Charlie. oldu ya Charlie? Emekli. Emekli ya. Tatça'da. Ne ne, ne deniyor? Müt, müte... Müterzi. Tekavüt oldu. Mütekayit. Tekavüt tekavüt. Bademle beraber mi takılıyorlar? O yani, da çünkü emekli oldu değil mi? işte onlar Datça. O bölgede güzel hayatlarının en güzel bölümleri. Ağaçlar biraz bodur demiş. Tek sıkıntım bu demiş. Bir de dikenli. Normal biraz daha iri yapraklı olursa daha ama işte alışıyorsun ne olacak? Grubun kurucusu Steve Weiss ee, demiş ki kendi kendilerine karar verebilen ve hayatlarını nasıl yaşayacaklarını belirleme yeteneği bulunan canlılardır bunlar efendim demiş. Çok haklı Yani kısaca biz buna... Hayvan diyoruz bunlar. Biri mı? diyoruz. <gülüyor> Otonom canlılar diyoruz. Bunu da kanıtladılar. O yüzden yasal kişi statüsü verilmesini talep ediyoruz. Bu hafta 3 müvekkil... Müvekkil mi oluyor? Artık müvekkil haline üç geliyor. 3 müvekkilimiz daha olacak yakında tekrar geleceğiz demiş. Şu anda New York... Biz bu çok geliriz demiş. Valla düğmeye basıldı. Maymunlar cehenneme başladı. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Nihayet çok bir şey New York'tan çıkacak yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Kendimi iyice sıkarsam birazcık ısınıyorum. Size de tavsiye ederim. Ne kadar abi sıkman lazım? Öyle, tamamen. Bütün Peki özellikle neresi? Bütün vücudu, Sıkcım. kolları vücuduna yapıştırıyorsun, elleri yumruk yapıyorsun. Ama bak stüdyoda ağlay için şimdi kimsenin hakkını yemeyeceğim. Zaman yedik. Şimdi bir ımlı hava var. Ben montla evet, tabii, rahat tabii. oturuyorum. Sütü diyor da rahat oturuyorum abi hiç elimi esmiyor bakmayayım. yani en azından <gülüyor> esmiyor o güzel gözün kapalı olması hakikaten gazeteleri de çıkarmışlar havalandırmadaki her şey çok iyi gözüküyor be Oktay. çok mükemmel kuvvetli. yayın yapmak için şartlar mükemmel dersek evet. herhalde herhalde yalan, yalan olmaz Forbes dergisini biliyorsunuz zenginler de Forbes, ya? Forbes. Zengini... ayda Zengi ayı bir dergi çıkıyor biz haftada bir konuşuyoruz ne her gün bir sayfasını mı konuşuyoruz ne yapıyoruz? ya şimdi bitmiyor ki en çok kazananlar dünyası. Başka da bir esprisi yok dergenin. En az o kazananlar diye de kazan. var. En çok kim para kaybedenler çok var. var. Evet. Ama hep biz en çok kazananları konuşuyoruz. Evet hep, evet evet. İyi pozitif şeyler konuşuyoruz. Bu sefer de şey dünyasında ne dünyasında? Televizyon dünyasında Hı -hı. en çok kazanan Şimdi oyuncular, bir, ha, oyuncu mu bilmiyorum. Oprah, Mopra olmayacak artık. Olmayacak. Televizyon dünyası. Ya. Televizyon dünyası, yani değil şey, dizi, dizi dünyası. Dizi mi? Ha, ha, tabi, dizi. Tabi. Dizi diince aklı gelen işte o şey işte bizim e, Breaking Bad, Breaking Bad'daki adam. Onlar çok kazandı mı bilmiyoruz vallahi. Artık önce sezonda da kazandı. En son. Hugh Laurie çok kazanıyordu mesela House zamanında. House Doktor House. Pas. Evet, pas. Şimdi şey demişlerdi zaten dizi bittikten sonra. O da demiş yani keşke bir dönem daha orada bir aşk hikayesiyle falan çünkü taksitlerim vardı demiş. Ama yani şey diye düşünün sadece dizi değil aynı zamanda yaptığı ve yapacağı ek işlerden alacağı paralarla beraber. Ha, reklam falan fıstık. Yani sadece dizi bölümü diye düşünmüyorlar. Aptasonları falan filan. Evet tamam ne olacak? Game of Thrones bak o da olmaz. Orada da bir sürü adam var çok adam var. Orada çok da para bölünüyor. para bölünüyor. Game of Thrones da yok. Ondan sonra... Dizi bilseniz... biz biliyor il, muyuz? İlk ondaki bir yani ismi söylemek için yeterli olacak. Bir dizilerden düşünün. Dizilerden düşünüyorum zaten. Oktan şu dakikaya kadar dizi dışında hiçbir şey Ar söylemiyorum. Ashton Kutcher. ikinci sırada. Ay, two and a half, and a half 24 milyon dolar kazanıyormuş kendisi. Ama demek ki daha önce de Charlie Diziden Sheen var. mi babadan onun babadan bayağı yok, yok. bir serveti var. Charlie için de o öyle kazanıyor. O dizi çok çok bereketli Çok dizi. para kazandırıyor o ya. Valla o dizi çok bereket. Üç adam var ya zaten. Ufak... Benim birkaç arkadaşım girdi o diziye. Yapmayın etmeyin dedim. Daha böyle komedi değil de aksiyon diziler daha çok diziler. Yo girdiler. Valla çok güzel. Arabalarını değiştirirler. İki Vallahi, sene sonra. zaten üçüncü sıradaki en çok kazanan isim de öteki adam işte. O çocuk alıyor mu sevimsiz çocuk? <gülüyor> Bilmiyorum. Bu John Cryer hangisi? Çocuk mu? Çocuk. Yani Yoksa John... öteki şey mi? Biladeli mi? Biladerdir büyük ihtimalle. Bilader, kitabında. bilader. Bilader ya. Bilader mi? Bilader çocuk daha ona değil. Çocuğun daha 18'i... O da 18'e geldi. Koca adam oldu ya. Üçüncü sırada da o var. John... Birinci sırada kim Parsellemişler var. o zaman ya. Tabii ne güzel. İnen tıkır gibi tıkır. sağıyorlar. Vallahi öyle. Birinci sırada bir e, kadın. Bir kadın. Bir kadın. Sevdiğimiz de bir kadın. Ama Lezzetli ne kadar. de bir kadın. Lezzetli kadın. Kadın gibi bir Kadın. Ee, kim olabilir? Kim olabilir? Kim, kim olabilir? olabilir kim? Kim Modern Family'den. Ay aa, sevgili, aa, Evet. Modern Family'deki şey. O kadın zaten o Modern Family'deki en çok parayı alan kadınmış. Valla sadece dizi içinde değil, dizi dünyası ve en çok kazanan televizyon Sofia yıldızı. Sofia Vergara değil, değil mi? Sofia Vergara. Ay. 30 milyon dolarla 2013'ün en çok kazanan televizyon yıldızı olmuş. Hak etmiyor mu? Hak ediyor. Ee, o ses Türkiye'de jüri ol olma durumu olabilir şimdi. <gülüyor> en çok kazanan olduğu için. E çünkü hadiseyle bir sıkıntılar varmış yürümedi öyle. hadiseyle olmadı evet. e, onun yerine çünkü onun da İngilizcesi var evet, Sofia Vergara'nın da İngilizcesi, İngilizcesi var benim var. bildiğim var yani biraz aksanlı da olsa güzel çünkü ama gerçi hadisenin İngilizcesi de aksanlı e bir de Sofia Vergara isterse aksan da yapmaz isterse yapar Tabii. isterse, isterse yapmaz. yapmaz Yani o yüzden. benim oyum Sofia Vergara'ya oylar Sofia Vergara'ya gitmiş oy alacak kadar fakir değilim demiş helal olsun <gülüyor> <Satın> <gülüyor> parayla yapar. takipçi satın almış Twitter'da Hashtag'imiz Sofya özür dilesin. Evet. Ee, Daha bu liste uzar gider, gider meraklılarına ayrıca mail atabilirim. Teşekkürler Oktay. Ee, hemen e, yerel seçimlerin yaklaştığı... Yergök denen... Aşk'tan bir kişi bile yok mu o listede? Yergök Aşk'ı bırak. Lale devrinden bile yok ya. Lanet olsun 4-5 böyle... sene devam etti. Yeni hakkımızı, oyuncu... yedi. Yeni hakkımızı yedi Avrupa. Gitti. Bak. Yok. Neyse ha. bari. Time... E... Gideyim de Time'ın yılın adamı anketinde. Sofya Vergara'ya oy vermeyeyim. Kime vereyim? buyurun ee, Seçimlerin yaklaştığı şu dönemde e, rakipler birbiriyle daha doğrusu aday adayları birbiriyle türlü türlü mücadelelere girerken e, Antalya'dan gelen haber herkesi sarstı e, mı? Sarstı. Gülümsetti e, mi? E, yok gülümsetmedi. Böyle büyü yöntemiyle <gülüyor> e, rakibini e, şey yapmak. İyice Game etme. of Thrones'a şey oldu ya. Valla Antalya'da CHP'den Murat Paşa Belediye Başkan ada adayı olan partinin eski il başkanı Ömer Melli'nin eski Lara Caddesi'nde kendi adını taşıyan apartmanına büyü yapıldığı ileri sürüldü. Elinde kağıttan bir şeyler okuyarak pet şişe içindeki suyu apartmanın çeşitli noktalarına döken kadın <gülüyor> güvenlik kameralarına yakalandı. Kıymetli <gülüyor> <gülüyor> diye Bir de Antalya'da kafasına bere, şey kapişonu mapişonu geçirmiş, ağzını burnunu kapatmış. Neyin mücadelesini veriyorsunuz ee, hanımefendi? Siyaset zor hayır siyaset zor. zor. Vudusuyla adaylığı. mı uğraşacaksın? Papaz büyüsüyle mi uğraşacaksın? Nesil uğraşacaksın? Yani nalet olsun. Nalet yani şöyle olsun... adaylığı bağlama büyüsü diye bir şey duymadım. Valla ben de öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum diye. Yazık günah ya o suyu. Belki kadıncağız şey evcil hayvanlara su bırakıyordu. Hmm, öyle bir şey Kapınızın önüne lütfen bir tas su bırakın. Büyülü su bırakın. Büyülü su bırakıyordu Ne bırakıyordu bilmiyorum. Bir bilmiyor. de sakızları, güvercinler, ekmek sanıp yiyor lütfen. Ee, Aa, bu anda işte Ömer Melli ilk başta gönül işidir diye düşündük. Hani belki apartmanda bir sürü adam oturuyor sonuçta. Onun kısmetini bağlama ya da e, başka bir yani kişisel problemler diye düşündük. Ama Kadının elinde bir kağıt var. Doğa mıdır, beddua mıdır bilemiyoruz. Lütfen siyasete kara büyü karışmasın ya. Evet ya temiz bir siyaset için kara büyüye son. Majikle yürümez bu Bugün işler. Bugün çok, çok güzel sloganlar çıktı Oktay. Ya bir şey soracağım. Bu kadar çok aday adayı oluyor muydu ya seçimlerde bundan önce? Evet. Yerel seçimlerde. Biraz çok değil mi aday adayları? Ben de aday... Yani Türkiye'nin nasıl yarısı eski radyocu? Yarısı da seçimlerde aday adayı olacak. Orada bu cin gibi olanlar var. Aday adayını A adayıdır diye yazıp A nokta adayıdır yazıp Ne oluyor onu... cin gibi olunca ne işte o net net fayda gibi sağlamış aday... oluyor? Şöyle, sanki aday oymuş gibi bir intiba yaratır. Ne oluyor yanlışlıkla ona mı vereceğiz pusulada olmayan isme? Vallahi Oktay herkes ev, ev, gibi, düşünmüyor. ev gibi düşünmüyor. Bir bizi aday adayları bizi niye şey yapıyorlar ya? Parti liderleri karar vermeyecek mi buna? Niye bizi maruz bırakıyor bir şey? Başta şey biz gidip işte abi. Parti liderlerine şey onu aday, adayları arasından lütfen onu aday yapın. O çok tatlı. Hayır, kamuoyu yoklaması diye bir şey var ya. hani Hiç beni yoklayan derece, yok. Ya. Bir de pratik, bir sen için. değilsin ama sen yine ev gibi düşünüyorsun. Sen parti üyesi veya bir şeysi değilsin ama e, herkes olabilir parti üyesi. Mesela görmüştür o afişe etkilenmiştir. Hımm avukat bilmem kim. Çok güzel afiş asmıştınızın girişine diye. Laf söz eder. O ona bir fayda diye düşünüyor. Aday adayı bunu yapan adam, yapan adam aday olsa Başkan diyor. olduğu zaman neler yapacak? Bizim evin orada evinin balkonunda aday adaylığını <gülüyor> açıklayan birisi var. <sıfır. gülüyor> Olsun. Ten, biraz tembel bir kişi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Aslında keşke biz sokak, de... Sokak misiniz? sokak. Şurada, şurada, şey, herkes görüyor buradan. Yola azı kuruş. Yol güzel. Bizim evin yeri de... Cephesi de güzel. Yola bakıyor. Yandan biraz gerçek. Bir tam... de soğuğu da kesti balkondan gelen. Birer hafiste biz bastıralım mı? Keşke aday adayı diye. Geç kalmak sanki aday aday Söyle olmayacağız şey. canım. Afiş bastıracağız Fahir. Tamam ben afiş Ne diyorsun? Bence canı koyayım bugün. Bizim bir tane şey var ya. Ne? Kısık göz, kasket ve tütün adlı tablomuz. <gülüyor> evet. Olamaz. <onu gülüyor> aday adayları diye. Ne adayı olduğu, neye aday adayımız olduğumuz belli değil. Çok iyi. Bence ben varım diyorum. Ege varsın herhalde. Ben de varım. Para istemiyoruz canım. çünkü herhangi bir şey yok. ARGE kapsamında çıkacak bundan. Sevgili dinleyiciler anlamışsınızdır. Paleiclenen her şeyde Ege girmez. Paleiclenen şeylerde ben siyasi etik <gülüyor> <yoktur. gülüyor> şeyler falan fıstık oluyorum. Sabahlar. Sabahlar. Aman komşular. Yetişenler dostlar. Modern sabahlarda devam ediyorlar. Ay ne kadar Ama güzel. metinden olunca hiç güzel olmadı ya. Ya belli, oldu. Okuduğum belli oldu, Okuduğum belli oldu. Okuduğum belli oldu abi. Okuduğum belli oldu. Çünkü, Çünkü... Pr prompterlarımız arızalı abi biliyorsun prompter. Bizim bir radyocunun vazgeçilmezi. Yani. de doğal okuyorum. Şimdi belki alttan okuduğumda böyle bir şey oldu. Ama Bu o zamanlı hemen belli oldu yani. Ağzıma geleni söyleyeceğim yırt yırt. metinden yapmayacağım. sen de artık ya. Ben de bıraktım abi promptörü Kaldırın bu prompter'ları lalit olsun kaldırın bu Kaldırın Prompter'ı kaldırın. Ben, o zaman ben bu defteri değil. de kaldırıyorum falan. Kaldır espri bankası defterini de kaldır <gülüyor> defteri ya. Yani bakıyoruz. Hazır espriden. Yıllarca hazır espriden yedik biz L ya. harfinden ne espri var? Z. Z harfi. Z harfiyle ilgili ne espri? Aynı aynı espriler oluyor bir de belli oluyor. Mesela G harfine Bak Gana. Bildiğimiz Gana esprisi. Ya arkadaş <gülüyor> yeter artık ya. Yeter. Yeter, yeter, Kaç yeter. Kaç defa yapılacak yani bir Gana esprisi? 10 yıllar boyunca yapıldı buna. 10 yıl dedin. O'ya bakıyorum mesela 10, 17.5, 17.5 35. Ne kadar süredir yani? yani bir hiç de... kimse de bilmediği Bir espri ama bankaya 60'ın zamanında kullanırız diye. Buyurun efendim buyurun, kalbimizden, kalbimizden aklımızdan kalbimizden... geçen ilk şeyi söyleyelim buyurun Sevgili, dinciler, Sevgili dinleyiciler Sevgili dinleyiciler valla işte yavaş yavaş şey yapıyoruz bu arada gazetelere yansımış bir sürü haberler var Yılın en seksi erkeği seçilmiş Yılın en seksi Kardeşim erkeği seçilmedi mi o ne? Hangisi kim nasıl nerede ne zaman Yılın en seksi erkeği aday adayıdır o 2013 yılının en seksi erkeği bir dakika, bir şey aday ben... aday aday adayı avukat Henry Cavillmiş. <gülüyor> <gülüyor> yok yok avukat değil oyuncu. oyuncu Kim ya? Henry Cavill? Ne oynadı? Ne oynadı? Süpermen. Aman bıraksın. Yenisin yeni Süpermen. Dünyada daha sıkıcı bir film yok. Ben hafta sonu izledim Ege biraz da seni kötü bir şekilde andım. Çünkü sen bu film çok güzel demiştin. Gayet de güzel bir süper kahraman filmi. Çok çirkin bir Ama film. Ama Ege onu Bitmeyen, süper kahraman. Uzayan, uzayan uzadığı bir film. Olarak 30 yaşındaki aktör eee Tudor's'ta mı oynadı bu arkadaşımız Tabii. daha önce? Hmm. İngiliz kralı 7. Henry'nin hayatını anlatan Tudors filmiyle şöhrete kavuşmuştu. Daha sonra Superman. Aman, bıraksın sen süper. Tudors'tan kral sevgili yıldızı. Kral oynayayım, Superman oynayayım demiş. Yani. Aman bıraksın neresi seksi ya? Seksilik zaten yani kime seksi ya? Kim seksi buluyorsa bu adamı çıksın bana desin ki ben bu adamı seksi buluyorum desin demişler ya. işte Fahir demişler kim demişler İngiliz kadın dergisi okuyucuların... İngiliz kadın de ne böyle okuyucuların arkasına sığınmasın evet. ben desin ben dedim çıksın seksi. benim adım Margaret ben bu adamı seksi buluyorum teşekkürler benim adım Jennifer ben de seksi buluyorum benim adım Susan ben de seksi buluyorum adım Heather ben de seksi buluyorum öyle çıkarsın biz doğru. de kısarız. <gülüyor> <gülüyor> korkup yavaş yavaş geri adımlar tamam, sonra o zaman üstümüze yürüyüp bizi uçurumdan yuvarlarlar. Bu adam kesin seksi abi bu adamdan sakınmak lazım değil. Hemen kendim pısal bir köşeye büzüşüp kalırım. Ne kadar güzel bir adam oldum ben şanslıyım ya. <gülüyor> yani karşımdaki adamların, koca koca adamların içinden İngiliz kadınları fışkırıverdi az önce. Vallahi billahi. Şey, o... Hepimiz böyle erkek kılığına girmişiz. <gülüyor> Diye bu çıkarıyorsun? Ben de seksi buluyorum. Hepimiz seksi buluyoruz ya. Bu arkadaşa başarılar diliyorum. Yeni görevinde başarılar. Dünyanın en seksi erkeği görevi. Bunu da herkese nasip olmaz. Taşımak kolay değil. İnşallah değil vallahi, doğru. O yükün altında ezilmez. Ee, layıkıyla taşır. Ee, yolda çiftleşen kurtlara tır çarptı bu son dakika gelişmesi. Artık I geç haber mi veriyoruz? Uyduyla ağrı arasında. Yolda çiftleşen kurtlara ara, yerelde ayrılırlar falan diye düşünerek üstüne sürdü. Senetör yaparak gitmiştir. Yani ben artık bu hayvanlara yapılan şeyi zulme hikayelere inanmıyorum ya. Vallahi pislikten ya, tamam mı? Pis biri anlatıyor. Böyle yapıyorlardı, böyle yapıyorlardı. Ağızdan öpüşüyorlardı diye. Ben de onları görmedim demiş. Ben ineğe selektör yapan şoförü gördüm mü defalarca anlattım burada. İnekti güvercinlere yapılıyor ya sabah. Güvercinlere değil. Ya yani burada da şoför görmüştür kurtları. Ne yapıyor bunlar? La <gülüyor> baba, de, baba üstüne sürecek. Korna çaldı, bir şey yaptı. İ iki dakika yavaş yasak. El zaten kurtun sonra. yani cinselliği ne hayatı ka ne kadar Ama sen hiç ki? onların özelliğine girme. Yani, yani... saatlerce di vardır. Yolun ne kurtları kadar... da bir tutmayalım şimdi. Öyle kurt var, böyle kurt var. Bilmiyoruz ki kurt camiasını. O da doğru da bir yandan da yani demek ki Orada denk gelmiş ne yapsın yani Ay. kurt. Tabii canım diyor. Yani gelmiş doğal... olsun. Zaten yaralı doğal Yaralı iki kurt da yok. yaralı. Yaralı mıymış? Yaralı. Ama bence gönülleri değerdi demiş. Gönülleri yaralı yani. Erkek kurt değerdi demiş. <gülüyor> Her şeye rağmen demiş ya. Her şeye rağmen. Büyük geçmiş olsun tekrar artık hayvanlarla ilgili. Biraz artık hayvanlar devam. sağ çıkalım i̇şte ya. İşte Başak vurduk. Yok Leopar üstümüze atladı. Bunlar o bana saldırdı için. ben Bunlar ondan Bunlar çiftleşiyordu vurdum. araba çarptık. Ben selektör ettim. Ağzımın burnumu kırdı ondan ondan vurdum. Yani. Yok bir şey. Bunlar olmaz. Pis herifler. Kimseyi de inandıramıyorsunuz. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında dolmazsak sizinle birlikteyiz. Hoşçakalın. mükemmel bir <Gülüyor> gün olacak.